FM Perşem FM dört yer adiyonlar dört yer adiyonlar dört Efendi şiirin ülkek ve titrek çocuğu şiirin ülkek ve titrek çocuğu Ömer Hanla damardan nameler Ömer Hanla damardan nameler Ömer Hanla damar damardan dan dan nameler namel Merhabalar sevgili dostlar... Ee, e, ya sevgili Tanşo, e, ben Ne oldu abi? Sevgili Tanşo e, ben şiirle başlayacağım... E, lütfen bir eko... Eko, eko anlaşıldı saygım. anlaşıldı abicim anlaşıldı... E, hazır abi buyur abi... Ömer Han'la damardan nameler... Bir gün... Bir gün bana soracaksın... Ben mi yoksa hayatımı daha çok seviyorsun diye ben ben hayatı diyeceğim ve sen küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilemeyeceksin ki benim hayatım sensin sensin sensin eyvallah <gülüyor> eyvallah abiciğim o ne sözdü ya rabbim yani yine damardan girdin yani böyle damarların bir kendi ken oldu abiciğim ya Yok, yok yok, dikenlerim tüy tüy oldu. Yok. Aman ya işte tüylerim kıl kıl. Ya neyse işte acayip oldum abicim, daldım ben böyle. Eyvallah sevgili tan şu gerçekten çok çok anlamlı bir şiir. Metapin yani <gülüyor> yapmadım bir şekilde gözlerim sulandı. Eyvallah. <gülüyor> sevgili tan şu sevgili dostlar az önce kıl dedinde ne geldi abi Kıl ve tüy iki eski dost. Epilasyon da onların üvey kardeşi, <gülüyor> üvey kardeşi. Abiciğim nasıl bağladın öyle kıl ve tüyü? Sonra epilasyonla böyle bir şey yaptın. Süpersin abiciğim, çok duygulandım yine ya. Eyvallah. Yine saçmaladı bu ya. Var ya, asistan olduğumuz için katlanıyoruz yani. Vallahi bir gün patlayacağım ama ne zaman bakalım. <gülüyor> Bir şey mi dedin sevgili Tanju? Yok abicim ne diyeceğim ya? Ee, sözümle biraz tartıştım abicim ondan ya biraz duygusalım bu aralar. Allah Kafam Allah. karışık yani. Eyvallah. <gülüyor> Ömer Han'la damardan nameler. Evet sevgili dostlar Ömer Han'la damardan namelerde Ben Ömer Han ve sevgili aslanım Tanju, şoförüm Mehmet, kuaförüm Ali ve... Muhasebecim, Erbil'le olan birlikteliğiniz başladı şu an itibariyle. Bu arada sevgili dostlar, yardımcılarımın isimleri dikkatinizi çekmiştir. Birlikte söylenince, Mehmet Ali Erbil oluyor. Hayli ilginç değil mi? <gülüyor> Abicim gerçekten de böyle zeka fıçkırıyor senden ya. Mehmet Ali Erbil hiç düşünmemiştim yani bunu. Ama, ama şunu da söylemem lazım. Onlara çok büyük vefam var. Çok büyük borcum var çünkü sağ olsunlar. Onlar olmadan ben buralara gelemezdim. Buralara gelmem de onların emekleri çok büyük. Özellikle de şoförüm olmadan gelmem imkansız çünkü... ...beni buraya o getiriyor. O getiriyor. O getiriyor. <Gülüyor> Ya ya abicim çok komiksin abicim ya. Tarzım değil diyorsun ama hem çok yakışıyor abicim sana. Bir kere esprilerin çok çok farklı. Yani durum komedisi yapıyorsun, kelime esprisi yapıyorsun, e stand-up yapıyorsun. E bunların yanına bir de şiir okuyorsun. Yani insan bir hayatta daha ne ister abicim ya? Eyvallah. Abi, abi telefonum çalıyor. Evet, evet. Aa, abicim açmam lazım ya. Sözüm arıyor abicim ya. Sevgili Tanju... Canlı yayında telefonun nasıl çalar anlamıyorum. Sevgi ve telefon iki eski dost. Anke onların üvey kardeşi, üvey kardeşi. Abicim ne diyorsun ya? Açayım mı aç mıyım mı? onu söylesen. Evet, madem öyle aç Sevgi Tanju. Aa, tamam tamam abicim hemen hemen açıyorum. Alo. Ya Ömeren abim çok kızdı evet. Ha ha. Tamam o zaman söyleyeyim hemen. Abicim, sözüm dedi ki. Ne dedi? E, e, Aileci şu anda bizi dinliyorlar mı, abicim? Öyle mi? E, evet abicim. Hem müstakbel kaynanam senin hayranınmış abicim ya. Bize bir, bize bir eyvallah der mi diyor? Demek. Demek kaynanan bizi dinliyor şu anda müstakbel kaynanan. Evet abi. O halde ne diyoruz? Kaynana ve kayınvarı da iki eski dost. Görümce de onların üvey kızı, üvey kızı. Eyvallah. Oldu mu sevgili Tanju? Ee, hemen arayıp sorayım abicim. Ee, soruyorum abi. Alo. Ha kız nasıl beğendin mi? Beğenmedi mi? Ee, tamam. Ee, şey abicim Tayyana beğenmemiş ya. Eyvallah biraz daha uzatsın diyor abicim. Hem de biraz daha böyle içten söylesin diyor. Ee, tamam. Ee, eh. Buyur abi. Allah. Tamam abicim bu sefer kesin olmuştur herhalde. Alo. Ha oldu mu? Ha tamam ha. Tamam tamam kapatıyorum şu anda. Olmuş mu sevgili Tanju? E, evet abicim olmuş abicim ya süper oldu diyorlar. İyi. iyi. E, abi şey ya sözüm dinliyor ya şu anda. Evet. E, ona bir şiir yazmıştım ben. Şiirimi okuyabilir miyim abicim izninle ya? E, ne demek sevgili Tanju? Biz burada... Amatör, şairlere, şiirleri de yer veriyoruz. Ee, tabii, hay hay. Tamam abicim, çok teşekkür ediyorum abicim ya. Evet abim, çok heyecanlıyım şu anda. Mer merhaba sevgili dostlar. Buram buram, sevgili kokan bu programda... ...bu şiirimi biricik sözüme ve kaynanıma armağan ediyorum şu anda. Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar güzelsin. Aranızda bir fark var. Yıldızlar milyarlarca sen, sen bir tanesin. Eyvallah. Nasıl oldu abicim? Ee, güzel oldu mu abicim ya? Ee, şöyle sevgili tacı gerçekten de harika oldu. Seninle gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum abicim. Gurur ve kibir keski dost. Rüyada onların ikiz kardeşi. İkiz kardeşi, eyvallah. A abi, abi sözü mesaj attı şu anda. A abicim şiiri çok beğenmiş ya, çok teşekkür ediyorum abicim. Ee, ne demek sevgili şu? senden bu tarz çalışmalar bekliyoruz, dinleyicilerimizden de bekliyoruz. Tamam abicim inşallah, bundan sonra hep söylerim. Ee, ne diyorum biliyor musun sevgili Tanşu? Ne diyorsun abicim? Senin, e senin düğünü radyoda canlı yayında yapalım ha ne dersin? Sahi mi söylüyorsun abi ya? Evet. Allah, abi çok iyi olur ya. Hem mekanı bedavaya getiriz, değil mi abicim? <gülüyor> abicim, e, benim kirve mi olur musun? Ne, e, kirve mi? Evet kirve. E, kirve, sünnette olur. Sevgili tanıştı, evlilikte kirve kir olmaz. Evlilikte sadıç, sadıç olur. Ha, ha, ha hadi ya. E, şey abicim, heyecandan şey demedim, söyleyemedim de. Eee tamam abi o zaman sadıçım olursun sen de. Hay hay hay hay sevgili Tanju ne demek. Benim jipi de senin gelin arabası yaparız. Sana canımız feda. Beyaz, beyaz eşyanı da ben yapacağım. <gülüyor> ben yapacağım. Abi ne diyorsun ya? Çok sağ ol abicim ya beni çok duygulandırdın şu anda. Çok mutluyum abicim ya. para bir şarkı armağan eder misin abi ya? Tabi e, tabii e, Cengiz Kurtoğlu'ndan gelin olmuş gidiyorsun geliyor. Bu şarkıyı tüm gelin olanlara ve sevgili tanıdığına selam armağan ediyorum. Abiciğim bir dakika gelin olanlara dedi sonra bana emanettin. Ben evet. gelin miyim abiciğim? <gülüyor> gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Sakın ağlama diyorsun. De şiirin ülkek ve titrek çocuğu, Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Ömer Hanla damardan nameler. Ömer Hanla damardan nameler. Berişam FM, Berişam FM. Türk yer adı olan, Türk yer adı olan, Türk yer Perişan efem şimdilik bu kadar perişan efem her gün çift saatlerde dünya radyoda yazan ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin Mustafa Sarıtaş teknik yapım ben Ömer Pekin <gülüyor> dinleyin dinleyin çünler